Allah'ı birlemektir. <gülüyor> Kulların fiilleriyle Allah'ı birlemektir. İbad ne demek? Kullar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İbadet tevhidi diye de isimlendirilir. En altı oku Talha. Var ya şu yıldızlı yeri. <gülüyor> Müşteqqatun türemiştir. Min ilah, ilah kelimesinden türemiştir. Bima'na al-ma'budi ve al-muta'i kendisine itaat edilen ma'bud. Bima'na al-ma'budul-muta'u kendisine ibadet edilen ne? Mut'a olan ma'bud. El-ma'luhu ilah olma. Hı. İlahlaştırılmış olan. Evet. Wahva şamilun kapsar li kulli ma yu'bad ibadetin her şeyi kapsar. El ilah ilahul hak hak. Niye li ma yu'bad? Niye nasbettin fiil muzar? Li ma yu'badu. Hı. bütün kendisine ibadet edilenleri kapsar. <gülüyor> El ilahul hak hakku haklan ilah. O Allahu Teala, Allahu Teala der. <gülüyor> ve الباطل batiletü alihetü'l-batiletü batıl olan ilahlar ise alletü ki tu'abedü ibadetillü min dunillahi Allah'ın dışında ibadet edilenlerdir. Ve fakat fekat el hak el ilahü'l-hak olan ilah yecibu gerekir, vacip olur en yekûne en olması Halikan, yaratıcı olması gerekir. Kadiren, ka, ka, her kadir olması gerekir. razıkan, rızık veren olması gerekir. Mudabiren, e, kainatın işlerini yönete, yöneten olması gerekir. Ve bunun üzerine muk, maktad, muktediren. muktediren ve Güç olması gerekir. Ketirmen <gülüyor> olması gerekir. Femen, ye yekun, femen kim lem yekun bu şekilde olmazsa, fe bi ilah, ilahi ilah değildir. Ve in uvide e, ibadet edilirse zulmen velev zulmen ibadet edilse bile bu vasıflara sahip olmayan ilah değildir. Ve isimlendirilmiştir. ilahın ilah diyesi. Ama buna aynı zamanda ilahta ne yapılır? Denilir. Şimdi normalde ilah uluhiyet veyahut da ilah kelimesinin kökü ne? Elihe den geliyor. Öyle değil mi? İlah kelimesinin birkaç tane manası var. Bu manalardan bir tanesi ne? işte önümüzde durduğu mana ve Kur'an'da Özellikle İslam'da en çok kullanılan mana. O da ne? El-ma'bud Yani kendisine ibadet edilen. ilah dediğimiz zaman me'luh olan Yani kendisine ibadet edilen. Yine ilahın bir manası nedir? Yine ilahın bir manası Nefislerin kendisine özlem duyduğuna da ilah denir. Yani kendisine özlem duyulana da ne denir? İlah denir. Yine ilahın bir manası nedir? Akılların kendinde hayrete düştüğü. Yani o kadar mükemmeldir ki yaptıklarında, fiillerinde Hayrete düşüne ne denir? İlah denir. Şimdi normalde biz bizi ilgilendiren kullanımına bakalım. Yani kuran ı Kerim'de özellikle vurgulanan, ma'bud olan yani kendisine ibadetlerin yönlendirildiği ilah olan. O zaman uluhiye dediğimiz zaman normalde ilah her şeyi kapsar. İster hak eden, ister zulmen kendisine ibadet edilen kainatta bütün ilahları, hem sakte ilahları hem hak ve tek olan Allah'ı ne yapar? İsim olarak kapsar. Ama bunların içinden hak olan ilah kimdir? Şüphesiz hak olan ilah Allah Azze ve Celle'dir. Tevhidululuhiyye dediğimiz zaman kişinin ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Neymiş? Kişinin ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Burada ne çıktı ortaya? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasında fark çıktı ortaya. Neydi rububiyet tevhid ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark? Rububiyet <gülüyor> fiillerinde Ya yani ne demek rububiyet Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemektir. Yaratma, rızık verme vesaire Allah'tan sadır olan fiillerde Allah'a birlemektir. Uluhiyet ise kişinin kendinden sadır olan. İşte namazdır, oruçtur, hayattır, ölümdür, kurbandır vesaire adaktır. Kişinin bunlarda Allah'a zevcelerini yapmasıdır, birlemesidir. Tamam mı? Buraya kadar bu anlaşıldı. Yani ilahın manası kendisine ibadet edilendir ve uluhiyet de kişinin ibadetlerinde Allah Azze ve ne yapmasıdır? birlemezdir. Peki Kur'an'da özellikle e, ilaha ma'bud manası verildiğinin delilini kim söyleyecek bize? Yani biz neye dayanarak bunu söylüyoruz? Hani ilah kendisine ibadet edilen. E, bunu ne yani? bunun bir nasla mı dayandırıyoruz? Hani diyoruz Kuran'da hep böyle kullanılmış. Ve ilah ilah denilince Kuran'da bu kast ediliyor. Bunun şeyi ne yani? Hatırlayan var mı? Meryem suresinde bir tane ayet vardı hani. Meryem suresinde. وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً Leykono <gülüyor> lhamiża, kella, seykfronu begabatihem, ve yekonun عليهم dıdda. Onlar Allahın dışında ilahlar edindiler ki kendilerine bir kuvvet kaynağı olsun diye. Ve tahtu min dunillahi aliyetten leykono lhamiża, kella, asla seykfronu begabatihem. Onların ibadetlerini o ilahlar inkar edecekler. Bak şimdi dikkat edersen iki tane ayet peş peşe geliyor. Birinde ilah, öbüründe ibadet kelimesi kullanılıyor. Onlar Allah'ın dışında ilah edindiler kuvvet kaynakları olsun diye, onlar onların ibadetlerini reddedecekler. Yani ilah nedir? İlah kendisine ibadet edilendir. Yani ilah edindilerden kastın ey Allah azze ve ona ibadet ettiler. Nedir? Ona ibadet ettiler manasınadır. Çünkü ondan sonra ne yapılacak? Ondan sonra bu inkar edilecek. Mesela diyelim ki ayet-i kerimede Allahu ve celle de, ve ilahukum ilahu vahid la ilaha illa hu er rahmanur rahim. Sizin ilahınız tek bir olan Allah'tır. O Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Hem lügatçilerin hem tefsircilerin hepsi ve ilahukum ilahu vahid yani ay mabudukum mahbudun vahid. Sizin ibadet ettiğiniz mahbud olan tek bir nedir? Tekbir ilah'tır demişler. Ondan dolayı ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ilahı ibadet edilene veya ilah edinmeyi ibadet etmeye, ibadeti yönlendirmeye ne yapmıştır? Denk tutmuştur. Bunun delili de nedir? Bunun delili de budur. Zaten lügatta da ayrıyeten yani Kur'an-ı Kerim'in dışında Arap lugatında da ilah, ma'bud, kendisine ibadet edilen manasında ne yapılır? Kendisine ibadet edilen manada kullanılır. Evet, devam edelim. onun <gülüyor> manası Güzel oku. Ve ma'na onun manası el itikadul jazimu. Kesin bir itikattır. Neye kesin bir itikattır? Bi ennallaha Subhanahu ve te'ala Muaqqaq ki Allah Huvel ilahul haqqu O, hak olan ilahdır. Ve la ilaha gayru Ve onun dışında hiçbir ilah yoktur. Ve kullu ma'budin Her ibadet edilen sivahu Onun dışında batilun. Batıldır. Ve ifraduhu te'ala ve Allah'ı onu birlemek Bil ibadeti ibadetle vel khudu khudu ve khuđu'u khuđu'la ta ve taateti ve taateti mutlak taatle ve alla yüşrik bihi ahadun ve ona hiç kimseyi ortak koşmamasıdır. Kâinen men kane, kim olursa olsun. Ve la yusrafu sarf etmemektir şeyun minel ibadeti ibadetlerden bir şeyi bi gayrihi taala Allah'ın dışında bir şeye sarf etmemektir. Ke salati Vessiyami ve zekati Namaz, oruç, zekat, haç gibi Ve duai, dua gibi Ve isti'aneti, yardım dilemek gibi Ve nezri, adak gibi Ve zebhi, kesim gibi Ve tevekkül, tevekkül gibi Ve alkaufi, kurkü gibi Ve rica'i, rica gibi Ve alhubi, sevgi gibi Ve alinabeti, yönelme gibi Ve alkhaşyeti, kurkü gibi Ve altezellül, zillet gibi وغيرها من انواع العباده الظاهره والباطنه. دي. Bunun dışında zahir ve açık olan tüm ibadetler gibi bunları Allah'tan başkasına çevirmemek ve şirk koşmamaktır. Ve en yu'bad Allahu ve an y'abud Allahu onu. Ve en yu'bad Allahu ve Allahu azze ve celle ibadet edilmesidir bil hubbi sawyila ve'l ve qurhuyla ve umrantan cem'an. Bunların hepsiyle beraber Allah'a ibadet etmektir. وَعِبَادَتُهُ بِبَعْدِهَا Allah'a bunların sadece bazısıyla ibadet. Yani tek korkuyla, tek ricayla, tek sevgiyle gibi دُونَ بَعْدٍ bazısının dışında dalalun sapıklıktır. Şimdi normalde burada anlattığı şey ne? Normalde burada anlattığı şey şu. Birinci buradaki mevzu geçen defa da söylemiştik. Bu tevhidin bu kısmı ehli sünneti Gerek şirk taifelerinden gerek bidaat taifelerinden yani itikatlarında sapma olup da onları şirke götürmeyecek, sapmaya sahip olan bidaat taifelerinden ehl ehli sünneti ayıran en belirgin özellik nedir? En belirgin özellik, te uluhiyet tevhidini ayrı bir kısım olarak ele almaları ve en önemli kısım olduğunu zikretmeleridir. Diğer insanların yanında ya tevhid sadece Allah'ın varlığını kabuldür. Ya tevhid sadece Allah Azze ve Celle hakkında ispat edilmesi gerekenleri ispat etmektir ama kulların fiillerine taalluk eden bir şey yok demiştik öyle değil mi? İbadet tevhidi bütün peygamberlerin kendiyle işe başladığı, kavimlerini ilk onunla uyardığı tevhidin en önemli kısmı olan uluhiyet tevhidinin bunların itikadında yeri yok demiştik. Ama ehl sünnet ne demiştir? ehl sünnet hayır demiştir. Tevhidin en esas kısmı budur en başlı kısmı budur ve kişi ancak bununla ne yapabilir? Kişi ancak bununla müslüman olabilir diye bunu herhalde tafsilatlı bir şekilde ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde anlatmıştık yani eli sünnetle tevhid konusunda diğer fırkaların arasındaki en büyük fark eli sünnetin rububiyet ve isim sıfat dışında uluhiyet tevhidini de ne yapması? Tevhidin kısımları arasında zikretmesidir demiştik. Şimdi burada şeyh diyor ki Allah azze ve Celle Zahiri ve batini bütün ibadetlerle Allah'a sadece Allah'a ve yapmaktır. Zahiri ibadetler ne demektir? Batıni ibadetler ne demektir? Kim söyleyecek? Zahiri ibadet namaz. Batıni? Batıni nedir? Sevgiye. Sevgi, korku, değil mi? Haşyet, inabet, tevekkül. Bunlar kalbin amelleri. Kalbin amelleri olmasa hasebiyle batınî ibadetler. Yani mesela bir adam Allah'tan korkuyor mu, korkmuyor mu? Biz bunun adamın içinde olan bir şeydir. Öyle değil mi? Yani bu batınî olan bir şey. Ha belki eserleri zahiren görünebilir ama asıl bunun yeri neresidir? Asıl bunun yeri batınidir. Ama namazdır, oruçtur, zekatır vesaire. bunlar nedir? Bunlar zahiri ibadetlere dahildir. Kişi sadece Allah'a ibadet etmekle nedir? İşte bu zahiri ve batini ibadetlerini sadece Allah'a yönlendirir. Başkasının ortak koşmazsa kişi o zaman nedir? Kişi o zaman uluhiyet tevhidini yerine getirmiş yani müslüman olmuş demektir. Tamam Ama bu ibadetleri yaparken ne olması lazım? Sevgiyle, korkuyla ve ricayla Allah'tan umarak Allah'a ibadet etmesi lazım. Mesela örneğin adam diyelim ki namaz kılıyor. Namaz ibadetlerden bir ibadettir sadece. Adam diyelim ki namaz kılıyor. Hem Allah'tan korktuğu için hem Allah'ı sevdiği için hem de Allah'ın yanındakini umduğu için yani alacağı ecri olan ricasından dolayı kişinin namaz kılması lazım. Tamam mı? Bu şekilde bir ibadet kişiyi Allah hakkıyla kul yapar. Lakin diyelim ki adam sadece korkuyla Allah'a namaz kılarsa bu neyin? Kimin namazına benzer? Kimin? Haricilerin namazına benzer. Sadece korkuyla. Allah'tan korkuyla. İnsanlardan değil. Sadece Allah'tan korkuyla namaz kılarsa bu haricilerin namazına benzer. Öyle değil mi? Sadece sevgiyle namaz kılarsa bu zındıkların namazına benzer. Sadece umarak namaz kılarsa bu da ahmakların namazına benzer. Öyle değil mi? Ne olması lazım? Kişide bu üçünün birden bulunması lazım. Kişi hayatını Allah'a khas kılarken, tüm ibadetlerini, yaşamını ve ölümünü Allah'a adarken, kişinin hem Allah'ı sevdiğinden, hem korktuğundan hem de Allah'ın yanındakini umduğundan dolayı Allah'a ibadet etmesi lazım. Aksi halde her halükarda sapıklıktır. İster bunlardan birini kaybetsin, ister ikisini kaybetsin, ister biri çok açığa çıksın, ister ikisi çok açığa çıksın. Hariciler niye harici oldular? Sırf Allah'tan korkup korku yönüne ağırlık verdiklerinden dolayı. Öyle değil mi? Allah'tan korku gereklidir ama yanında sevgi ve rica olmadığı zaman tek kanatlı kuşa benzer. Öyle değil mi? Tek kanatlı kuş ne kadar uçabilir? O O kadar insanı götürür. Ama insan bu üçünü bir araya getirdiği zaman ne olur? İki kanatlı kuşa benzer. Müstakim bir şekilde insan ne yapar? Müstakim bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye doğru gider. Sevgi zındıkların işidir. Yani böyle sanki Allah aşkı deyip de hiçbir şey yapmayan, sürekli Allah aşkından bahseden insanlar vardır ya hiçbir şey yapmadığı halde böyle bir şey ne olmaz? Böyle bir şey olmaz. umma bir insanın bir şey umabilmesi için Allah'tan korkması lazım. O korkunu amele etmesi lazım ki amelin akabinde insan Allah'ın yanında bir şey umusun. Ama ne korku var, ne sevgi var, sadece adam vallahi ben Allah'a güveniyorum. Allah Azze ve Celle kullarını affeder. Ben umuyorum, umuyorum e, derse bu yerinde oturup da Allah dilersen çocuk verir, Allah dilerse çocuk verir diyen adama benzer. Yani bekar bir adam evlenmeden oturduğu yerde ya evlenmeye ne gerek var Allah dilerse çocuk verir. Her şey Allah'ın dilemesiyle olmuyor mu? Allah dilerse sabah kalkarım. Yanımda bir tane çocuk var diyen ne kadar ahmaksa hiçbir amel yapmadı. Hadi Allah dilerse adamı affeder. Allah dilerse adamı affeder diye. Tamam Allah insanı affeder. Ama nedir? Senin de bir şeyler ortaya koyman, tövbe etmen lazım, istiğfar etmen lazım, amel yapman lazım ki Allah da böylelese ne yapsın? Affetsin. Geceleyin sen ee, işe gitme, akşama kadar yat. Ya o kardeşim rızık Allah'ın elinde Allah'a dilerse yastığımın altına para koyar. Sabah kalkarım, kaldırırım, bakarım yastığımın altında para var. Kimse dönüp bu adama bakmaz yani. İltifat dahi etmez, ahmaktır diye. Öyle değil mi? Herkese hiçbir şey yapmadığı halde Allah'a dilerse affeder, Allah'a dilerse affeder diyen adamın da durumu aynen böyledir. Yani bu ikisinin arasında ne yoktur? Bu ikisinin arasında hiçbir fark yoktur. Evet Allah dilerse parayı da gönderir. Allah dilerse rızık da verir, Allah dilerse çocuk da verir, Allah dilerse affeder ama yapmıyor. Yani işleri sebeplere bağlamış öyle değil mi? Hani mesela şimdi bir mantık var ya adam diyor Allah dilerse şey uçmaz mı? Ya Allah dilerse uçar uçar da Allah dilerse senin belanı da verir ama ver, <gülüyor> vermiyor öyle değil mi? Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki sevgi, korku ve rica Allah'ın yanındakini umarak adam Allah'a ibadet ederse bu kul olur. Aksi halde bunu olur? Ya zındık olur. Ya harici olur, ya ahmak olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Devam edelim. <gülüyor> Buyurdu ki... <gülüyor> Veman kim ki yedeo çarırsa dua ederse meallahi Allahla beraber ilahen başka bir ilaha dua ederse la burhan lehu bhi ve onun da o konuda bir delili söz konusu yok değilse fîinne mahisabu ainda Rabbi şüphesiz ki onun şeyi nedir ancak onun hesabı Rabbinin yanındadır innehu la yuklihul kafirun muhakkak ki kafirler felah bulmayacaklar diyor. Dua nedir? Dua bir ibadettir. Öyle değil mi? Dua bir ibadettir. Bak Allah azze ve celle diyor ki kim Allah'la beraber yani Allah'ın dışında da değil hem Allah'a hem ona yani kim Allah'la beraber başka bir ilaha duasını yönlendirirse, öyle değil mi? O adamın hesabı Allah'ın yanındadır ve kafirler guruhu felah bulmayacaklardır. Allah duasını bırak Allah'ın dışında Allah'la beraber başka bir varlığa yapanın dahi kafir olduğunu başka bir ilaha seslendiğini ve bunu felah bulmayacağını ne yapıyor? Felah bulmayacağını söylüyor. Evet. Bu ibadeti ibadet min ecelihi min ecelihi ondan dolayı ondan dolayı Allahu Allah'ın Halakallahu Allah yarattı. El cinle وَالْإِنْسَ insanları ve cinleri ondan dolayı yarattı. Kâle Teâlâ, Allah buyurdu ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Ben insanları ve cinleri yaratmadım. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece bana ibadet etmeleri için ne yaptım? Sadece bana ibadet etmeleri için onları yarattım. Ee, ne, o zaman ne oldu? İnsanların yaratılış gayesi uluhiyet tevhididir. Eğer uluhiyet tevhidi ibadet tevhidi ise, kişilerin Allah ibadetlerinde birlemesi ise, Zaten insanların ve cinlerin yaratılma gayesi de budur. Sırf Allah azze ve Celle ibadet etsinler ve bu ibadette de Allah azze ve ne yapsınlar birleşsinler. Evet. Sen devam et Emre. Huva evvelu dinin dinin başıdır ve ahiru sonudur. Zahiru aksi zahir ve batini batini bütün pe pe peygamberlerin davetidir ve <gülüyor> davet ettiğidir son davet ettiği de O'dur. Güzel oku, yavaş oku, üstüne basa basa harfleri çıkararak oku. <gülüyor> Bundan dolayı ondan, dolayı, ondan dolayı daha doğrusu. Ondan dolayı o gönderildi. E e er, -Rusulu. er -Rusulu, peygamberler, Rasûller gönderildi bu on indirildi el e, kutubu el -kutub, indirildi. E, kutubu kitaplar indirildi kutubu kitaplar indirildi ve çekildi çekildi suyufu cihadi cihad e, şey, kılıçlar çekildi ve furriqat ve furriqat e, ayrıldı beynel müminine vel kafirine kalfin ve müminler arası ayrıldı ve beyne ehli cenneti cennet ehliyle ve ehlin nari e, ateş ehli arası ayrıldı bu o maana, kavul Teala, Allah'tan sözün, manasıdır. La ilaha illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. ona çağrılmıştır. Tüm Rus, bütün peygamberler ona çağr Ve inkar eden huo sabiqate geçen ümmetlerden Geçen ümmetleri varit etmiştir neye? Mevaridel helaki. Helak sebeplerine, helak noktalarına geçen ümmetleri ne yapmıştır? Geçen ümmetleri getiren şey, irat eden şey ulûhiyet tevhidin inkar etmeleridir. ay <gülüyor> Allah Teala Allah Teala şöyle buyurdu. "Vem ensenna min emmin tadlika senden önce bir resul göndermedik. senden önce bir resul, senden önce bir resul göndermedik ki illa ancak اَنَّهُ لَا إِلَهَ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اَنَا فَعْبُدُونِي Bana ibadet etmeleri için. اِلَّا نُوحِ لَهِ اِلَهِ Biz senden önce hiçbir rasul göndermedik ki mutlaka ona vahyetmişizdir. Neyi? اَنَّهُ la إِلَهَ illa ana. Benden başka hiçbir ilah yoktur. فَعْبُدُونِي Ve sadece bana ne yapın? Sadece bana ibadet edin diye biz ne yapmışız? Sadece bana ibadet edin diye biz onları göndermişiz. Bunları zaten bildiğimiz şeyler. Yani uluhiyet tevhidi, kişilerin Allah azze ve celle ibadette birlemesi. Dinin her şey, başı sonu, peygamberlerin davetinin başı sonu, onun için cihad edilen müminlerle kafirlerin arasını ayıran yön ne? Müminlerle kafirlerin arasını ayıran yön, uluhiyet tevhidi. Evet. rubet <gülüyor> lazıme içi kapsıyor. Tevhîd-i Ülûhiyyetu ve Rûbûbiyetini e, içeriyor, kapsıyor. Lenen çünkü men akarra, Kim icra ederse bir rubûbiyetillahi Allah'ın rububiyetini e, lazıme o gereklidir ona gerekliydi En yabdûllahi vahdehu. Allah'a Allah Allah'a ibadet Allah'a bir olan Allah'a ibadetmesi gerekir. Ve la yüşriki bihi ona hiçbir şey şirk koşmaması gerekir. Lenn çünkü Müslümanlar, lâm yabudu ilahen wa waheiden bir tek Allah ibadet mezdar. Ve inkarı inkar eddiler, an yakun Allah, hu çünkü Müslümanlar ibadet etmediler, ilahen waheide tek ilah ibadet bender. Ve inkarı inkar ettiler, an yakun Allah, hu Allahın olmasına, hu ibadeti İbadeti tek başına hak eden olmasını inkar ettiler. La şerikelev hiçbir ortağı olmadan tek başına yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiğini de inkar ettiler. وَإِنَّمَا عَبَدُوا عَلِيهَةً مُتَعَدِّدَةً Onlar müteaddit farklı farklı ilahlara ne yaptılar? İbadet ettiler. وَزَعَمُوا zannettiler ki enneha o ilahlar تُقَرِّبُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفًا Onları Allah'a ne yapacaktır? Onları Allah'a yaklaştıracaktır. Ve hum ma onlar bununla beraber mu'terifune itiraf ediyorlar ki onlar o ilahlar la tedurru ve la تنفع fayda da vermez zarar da vermez rizalika lem yec'alhumullah bundan dolayı Allah onları kılmadı mu'minine müminler olarak kılmadı ragma ihtirafihim bi tauhidir rububiyyet rububiyet tevhidini itiraf etmelerine rağmen Allah onlara ne yapmadı müminler kılmadı vel cealhum bilakis onları kıldı fi idadil kafirine kafirlerin zümresinden ne yaptı onları kıldı bi israkihim onların şirk koşmasından dolayı gayruhu fil ibade Allah'ın dışındakileri ibadette şirk koşmalarından dolayı Allah onları kafirler zümresinden saydı. Yani şimdi burada şeyh diyor ki rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini otomatikmen ne yapar? Otomatikmen gerektirir. Neden? Çünkü kim yaratmışsa kim rızık vermişse, kim mülkün ise, değil mi şüphesiz ki bütün yapılması gerekenlerin de ona yapılması lazım. Mesela örneğin diyelim ki misal örnek veriyorum. Burada bir iş yeri var. Tabi Allahü ve lillahil ala sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim burada bir iş yeri var. Buranın patronu işte falan var bu arkadaş. Şimdi maaşınızı bu veriyor. Öyle değil mi? Ee, yemeğinizi bu adam veriyor. İş yeri bunun sigortanızı bu adam yapıyor. Siz gidip yan dükkana çalışırsanız veya hem bu dükkana hem yan dükkana beraber çalışırsanız bu adam bunu kabul eder mi? Siz olsanız eder misiniz böyle bir şey etmezsiniz. Her şeyi veren kimse, çalışılması gereken, yapılması gerekenlerin de yapılması gereken odur. Öyle değil mi? E şimdi rızkı veren Allah, mülkün sahibi Allah, dünyanın sahibi Allah, bize canı veren Allah, bu canı kullanmak için, bu kainattan faydalanmak için bize kudret veren gene Allah, e Tabii bu kainatta yapılması gerekenleri yani ibadeti, hayata Allah'tan başkasına yaparsak bu da ne olmaz, bu da olmaz. Allah'la beraber bir başkasına yaparsak bu da olmaz. Neden? Çünkü kim rububiyet tevhidini kabul ederse yani Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, mülkün sahibi olduğunu, kainatın işlerini yönettiğini kabul ederse otomatikmen ilah olarak da Allah Azze ve Celle'ini yapması lazım. Allah Azze ve Celle'yi kabul etmesi lazım. İşte bundan dolayı Şeyh ne diyor? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini ne yapar? uluhiyetin tevhidini gerektirir. Yani kim rububiyetin beş özelliğini kabul ediyorsa otomatikman hayatı da Allah'a has kılması gerektiğini, Allah için yaşaması gerektiğini, yani uluhiyet tevhidini de Allah'ın ilahlığını da ne yapması lazım? Allah'ın ilahlığını da kabul etmesi lazım. Kabul etmiyorsa da bu zaten kendinin neydir? Kendinin sorunudur. Ki tarih boyunca bütün müşriklerin problemi de nedir? Problemi de budur. Yani hayatı Allah'ın bu verdiğini, ettiğini, mülkün sahibi olduğunu kabul ediyorlar ama hayatı Allah'a has kılmaya gelince yani yeryüzüyle alakalı bunu kabullenemiyorlar. Neden dolayı bunu kabullenemiyorlar? Çünkü şayet Allah hayata müdahale ederse kendi heva ve heveslerine göre yaşayamayacaklar. Yani şimdi iki insan düşünün hayatı Allah'a has kılmak ne demek? Hayatın bütün cüzlerinde Allah'ın emir ve nehilerine göre yaşamak demek. Öyle değil mi? Peki hayatı Allah'a has kılmamak ne demek? insanın kendi gibi olan ilahlara veya kendi heve, heva ve hevesine göre yaşaması demek. Yani helal yok, haram yok, emir yok, yasak yok. Keyfi ne istiyorsa adamın onu yapmaz demek. Tabii ki ikincisi insanın nefsine hoş geliyor, öyle değil mi? Yani rububiyet tevhidini kabul etmese insana bir şey yok. Allah yaratıyor tamam, rızık veriyor tamam ee, vesaire. Adam tamam diyor yani. Tamam demek insandan bir şey götürmediği için yani dilde kalan şeyler kolay. Ama uluhiyet tevhidi o dil ve kalpte olana hayata dökülmesi işte. Onun pratize edilmesi demek. O ise insana ağır geliyor. Neden? Çünkü insan kendi zevkünden, hevasından, hevesinden vazgeçecek. Hayatı Allah'a kaskılacak. E böyle olunca ne? Bu da insana ağır geldiği için insan uluhiyet tevhidini kabul etmiyor. Ama normalde selim olan bir fıtrat, sağlam olan bir fıtrat Allah'ı Rab olarak kabul ediyorsa otomatikmen ilah olarak da kabul etmesi nedir? İlah olarak kabul etmesi gereklidir. Evet. Ha burada bir şey daha söylüyor. En önemli mesele, yani Mekkeli müşriklerin durumu. Mekkeli müşrikler Allah'ı yaratan, rızık veren kainatın sahibi olarak görmelerine rağmen putlarının müstakil olmadığını, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın dilemesiyle putlarının iş yaptığına inanmalarına rağmen ve putlarına da öylesine değil, Bize Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet etmelerine rağmen ve putları da sadece taşlar değil yani putlar salih olduğuna inandıkları, Allah Azze ve Celleye yakın olduğuna inandıkları kullar olmasına rağmen Allah onları ne yapmadı? Allah onları müminler zümresine saymadı. Bugünkü insanlar da bu kadarını kabul ediyorlar, öyle değil mi? Allah bunlara ne yapmadı? Müminler zümresine saymadı. Ne zümresine saydı? Kafirler zümresinden saydı ve onlara dünyada müşrik muamelesini müşrik muamelesi yaptı. Peki niye? Çünkü uluhiye tevhidini kabul etmedikleri için. Yani Rab, e, ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemedikleri sadece ibadetlerini ona yönlendirmedikleri için Allah Azze ve Celle onları müminler zümresinden saymadı. Evet. Ve men kâne rabben kim rapsa Ve yaratıcıdır. Halika'an yaratıcıysa Razika'an rızık verense Malika'an malikse Mutasarrifen Çeviri çevirense Muhiyiyen ee, Diritense Ümiten öldürense Mevsoofen Bikulli sıfatın kamili <coughs> Mevsoofen Bikulli sıfatı kemali kemal. Tüm kemal sıfatlarıyla mevsoofsa Vasıf edilmişse Ve münezzehen Ve tenzih edilense Min kulli naqsin her naqıstan ve eksiklikten de tenzih edilense biyedihi şeyin her şey onun elindeyse vacibe en yekuna vahidan onun tek ilah olması vacip olan nedir odur la şerikelev hiçbir ortağı olmadan ve la ibadet صرف edilmemelidir illa lehu subhanahu ancak ona sarf edilmelidir evet burada <gülüyor> Ihtilafları, ihtilafları ve. ومن هنا <gülüyor> <gülüyor> işte buradan yani bu noktadan <gülüyor> yahtelifu ayrılır, ihtilaf eder. Mu'takadu ehli sünnet ve'l cemaate ehli sünnet ve cemaate itikadı an gayrihim. Onların dışındakilerden fi tevhidil ul uluhiyyet. Uluhiyet tevhiden diğerlerine ayrılırlar. Fehum la yanunu kema yanil ba'du. Onlar kastetmezler. Onlar Bazılarının kastettiği gibi kastetmezler. Neyi kastetmezler? Enne <gülüyor> mâne lâ ilâhe illallah. La ilâhe illallah'ın manası, la hâliqa ve lâ râzıqa illallah Allah'tan başka yaratan ve Allah'tan başka rızık veren yoktur. Bu kadar. ehl sünnet bunu ne yapmaz? ehl sünnet bunu kast etmez. Bel inne tevhîdül ulûhiyyet, bilâ kesî ulûhiyyet-i tevhîdî lâ tahakkuku indhum. Onların yanında etmez illa bi tahkîk manası şehadet la ilahe illallah la ilahe illallahın manası tahakkuk etmeyene kadar onların yanında uluhiyet tevhidı tahakkuk etmez nedir la ilahe illallahın manası la meabude bi illallah illa Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur ve mana haza bunun manası enne tevhidul uluhiyete Muvafık ki ulûhiyet tevhidi iktidi gerektiriyor. İfradallahi Allah azze ve celle'yi birlemeyi, vahdehu bil ibade. İbadetle ne yapıyor? İbadette birlemeyi gerektiriyor. Şimdi burada daha önce de söylediğimiz gibi mesela örnek veriyorum. Hiç kimseye şunu sordunuz mu çevrenizdeki insanlara? La ilahe illallah manası nedir? Soran var mı hiç işinizde? Yani kimseye böyle yaşadığınız çevrede la ilahe illallah, ne demektir diye soran var mı? Ne dediler? Söz. Ben sorum, Allah, birdir. Allah birdir. Bak şimdi sorarsınız cevap şu. Der, La ilayla ne demek? En iyisi bu. Ya yani bu biraz okumuş mokumuş bir hocanın yanına gitmiş olanından söz ediyorum. Der ki Allah'tan başka ilah yoktur. Peki der Allah'tan başka ilah yoktur ne demek yani? Hani niye Rab değil? Niye işte halık değil? Niye razık değil? Niye ilah yani? Niye Allah'tan başka ilah yoktur? Şöyle önce birer. E ne bileyim işte, der, hani Allah'tan başka yaratan yoktur, yani Allah'tan başka rızık veren yoktur yani şaşmaz ha. Hangi bir tanesini karşınıza alırsanız alın, soruyu sorun, size bunu söyleyecekler. E eğer la ilahe illallahın Allah'ın manası buysa, Mekkeli müşrikler bunu zaten kabul ediyorlardı. Yani Allah'ın rızık verdiğini, Allah'ın yarattığını, yönettiğini, mülkün sahibi olduğunu Yunus suresindeki ayeti ezberleyeceğiz demiştik ya. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْنِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرًا فَسَيَقُولُونَ Allah. ''Sana Allah'tır.'' diyecekler diyor Allah Azze. Bak bu saydıklarımızın <gülüyor> hepsine sana nedir diyecekler? Allah Azze ve Celle'dir diyecekler. Ondan dolayı yani bir deneyin, çevrenizde tanıdığınız insanlara güzel bir şekilde sorun. La ilahe illallah ne demek? Yani bir insan mesela nasıl inanırsa Müslüman olur. Aynı o Ankebut suresinde, Yunus suresinde vesaire Mekke'li müşriklerin itikadını sana yapacaktır Mekkeli müşriklerin itikadını size zikredecektir. Ha keza dikkat edin bak. Mekkeli müşrikler peygambere de iman ediyorlar. Hangi peygambere iman ediyorlar? İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Ha keza Mekkeli müşrikler kafalarına göre yaşamıyorlar. Onlar da bir fıkha tabi. Kimin fıkhına tabiler? İsmail Aleyhisselam'ın şeriatına tabiler. Öyle değil mi? Yani Allah'ın rububiyetinin bir kısmına iman ediyorlar. İbrahim aleyhisselama iman ediyorlar. İsmail aleyhisselamın da şeriatıyla ne yapıyorlar? İsmail Aleyhisselam'da tahrif edilmiş, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, kendilerini ve babalarını ekleyip, karman çorman ettikleri bir şeriatla ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. Bu, onları Müslüman yapmıyor. Neden dolayı bu önemli burası? Şundan dolayı önemli. Bizim tevhidi bilmemizdeki gaye nedir? Bizim tevhidi bilmemizdeki gaye, rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Gaye bu değildir. Gaye, kimler bu tevhidi ikrar edip muvahhidler zümresindendir, onları dost edelim, onlara müslüman muamelesi yapalım. Kimler bu tevhidin tümüne veya bir kısmına düşmandırlar, onları bilelim veya bu tevhidin bir kısmını yapıp, bir kısmını inkar ediyorlar, onları bilelim. Onlara düşmanlık, buğuz besleyelim ve onlara kafirlerin ahkamını ne yapalım? Kafirlerin ahkamını uygulayalım. Yoksa Kur'an ve sünnetteki bu tevhidden kasıt budur ha. Tevhidden kasıt tevhidi delilleriyle ezberlemek, tevhidi bilmek değildir. Öyle değil mi? Tevhidi bilmek, aynı zamanda şirki ve şirkin ehlini bilip onlara buğz etmektir. Onlara nefh etmek, onları nefh etmektir, onları uyarmaktır. Öyle değil mi? Ne diyordu mesela Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab? Asludunil <gülüyor> asludinil İslam İslam dinin aslı iki asıldan müteşekkildir. İslam dininin aslı iki asıldan müteşekkildir. Birincisi nedir? Tevhidi bilmek. Allah, Allah Azze ve Celle ibadette bilmek, tevhidi bilmek, tevhide insanları şey etmek, e, teşvik etmek ve tevhidi terk edenleri tekfir etmektir. Öyle değil mi? İkinci asıl nedir? Şirki bilmek, insanları şirkten uyarmak. Yani bu şirktir demek insanları bundan uyarmak. Şirki ve şirkin, şirkin ehline karşı düşmanlık beslemek ve şirki işleyenleri ne yapmaktır? Şirki işleyenleri tekfir etmektir. Yani bu İslam dininin nedir İslam dinin aslıdır. Nedir? Tevhidi bilip Tevhidin ehlini belirlemek, onlara sevgi besleyip tevhid ehlinin yani İslam milletinin ahkamını onlara uygulamaktır. Nedir İslam ahkamı? Onların arkasında namaz kılmak, kestiklerini yemek, onların yanında yer almak, düşmana karşı onları savunmak, onlara sevgi beslemek öyle değil mi? Zulmü onlardan def etmektir. Nedir şirk ehlinin ahkamı? Onları sevmemek, buğz etmek, onlara kim beslemek, onlara karşı şirk yeri yüzünde kalmayacağı karşı davet yapmak, daveti kabul etmezlerse onlara karşı cihat etmek, arkalarında namaz kılmamak vesaire, Velayet vermemek. Yani bundan dolayı bu uluhiyet tevhidi önemlidir. Ve bizim için bu noktada kıstas nedir? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki tevhid'i anlattık. Biri diyor ki olabilir falan toplum bu tevhide dahildir. Biri diyor ki falan toplum bu tevhide dahil değildir vesaire vesaire. Bu Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i indirdiği yani dini yollamış olduğu toplum bizim için nedir? Kıstastır. Öyle değil mi? O toplum, o toplumun durumu, o toplumun içinde bulunduğu hal bizim için kıstastır. Kim o toplumun durumundaysa, o toplumun halindeyse kendini hangi dine nispet ediyorsa etsin o insan müşriktir. Kim onlar gibi itikad eder, onlar gibi yaşarsa ister kendini Muhammed Aleyhisselam'a nispet etsin, ister İsa Aleyhisselam'a nispet etsin, ister Musa Aleyhisselam'a ister İbrahim Aleyhisselam'a fark etmez, bu insan müşriktir. Kim de Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği o tevhidi inanır ve o şekilde yaşarsa o da nedir? O da Müslümandır. Tabi Peygamberimiz geldikten sonra mutlaka kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etmek şartıyla. Anlaşıldı mı? Yani bunu öğrenmemizdeki gaye, özellikle ubudiyet tevhidini öğrenmemizdeki gaye nedir? Kişilerin, Allah Azze ve Celle'nin onları yarattığı gaye için mi yaşıyorlar? Yoksa başka gaye için mi yaşıyorlar? Bu yaşadıkları hal onları hangi zümreye dahil eder? Yani e, müşriklerin, idadir müşrikin yoksa fi idâdül müminin, müminlerin şeyinden mi? Bunu da ne için belirliyoruz? Maksat şu kâfir bu müslüman demek için değil. Maksadımız gayemiz ne? Çünkü mü'min olanların ahkamı A'dan Z'ye farklıdır. Müs müşrik olanların ahkamı nedir? A'dan Z'ye farklıdır. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin dilediği şekilde ne yapmaktır? Allah Azze ve Celle'nin dilediği şekilde yaşamaktır. Burası anlaşıldı mı? Asıl önemli olan nokta burası. Yani mevzunun anlaşılmasındaki asıl önemli olan nokta burası. Devam edelim mi yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam inşallah وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.